Açık devam ediyor. Haftanın ikinci yayına söylediğimiz gibi ikinci yarım saatimizde sürülebilir yaşam film festivalini konuşacağız. Önümüzdeki hafta Türkiye'de 10 ilde el zamanla gerçekleşecek. 22-26 Kasım tarihlerinde tam tarih söylemek gerekirse İstanbul'da da Fransız Kültür Merkezi ve Saltık Squad'a film gösterimleri ve söyleşilerle olacak. Artık mutat olduğu üzere öncesinde festivalin. Tuna Özçuvader bizlerle beraber. Hoş geldin Tuna. Hoş bulduk. Hoş geldin. Evet, teşekkür ederim. Hoş bulduk. Ellerinize saldık. Öncelikle Sağ olun. program önümüzde duruyor. Katalog mu diyelim ona. Hı hı. E, rehber önümüzde duruyor. Sürülebilir Yaşam Film Festivali'nin. Evet 10 sene önce başlamış hı hı. E, bir etkinlik. Bu bir sivil inisiyatif olarak başladı ve halen de öyle e, sürüyor. Bir kolektiviteyle e, sürüyor. İstersen buralara temas ederek bir kısaca e, anlat şöyle evet. bir yaşam film festivallerin vizyonunu ve e, hareket alanını. Evet e, biz festivali e, 2008'de ilk kez yaptığımızda bunun e, bir araç olarak e, iyi bir yani iyi bensrüman olduğunu düşündük ne, ne için İşte değişim dönüşüm için yani Tornavida nasıl bir işe yarıyorsa festivalde bir işe yarıyor ve <gülüyor> Ve geçen 10 yıl içerisinde görüşümüz zerre kadar değişmedi. Bu hı hı. E, biz etkinlik yapmış olmak için yapmıyoruz. Etkinlik bizim için bir araç hı hı. ve o araç da neye yarıyor derseniz, evet. o araç e, kültürel değişim, dönüşüm. Yani gezegenle, kendimizle, birbirimizle olan ilişkilerimiz tekrar tamir edebileceğimiz bir araç olarak bakıyoruz biz buna. Hı hı. E, tabii bunun için e, karşımızda küresel problemler var. Yani o küresel problemleri böyle ha göremiyoruz. Elle tutulabilir şeyler de değil. Devasa hı hı. şeyler, ilişkiler ağları, kaotik yani karmaşığın ötesinde. Bunları bir nebze görünebilir kılmak için e, filmlerin çok e, faydalı olduğunun farkına vardıktan sonra zaten bu aracı tasarladık. Evet. Zaten e, filmleri yapanlar, e, bu değeri üretenler, bizim ürettiğimiz değer onları bir araya getirmekten ibaret. Hı hı, e, hı hı. Dolayısıyla e, peş peşe üç gün boyunca... ...film gösterimleri, konuşmacılar, müzik, e, türlü performanslarla bir araya geldiğinde... ...bir şenliğe dönüştüğünde insanlar üzerinde etki yarattığımızı düşünüyorum. Evet, bu seçilen filmler de aslında yani bir biçimde üst bir tema olmasa da... E, ...bu on yıl içerisinde festival yani olduğundan beri, en başından beri... ...aslında belli bir teması var o da e, nasıl diyelim ilham verecek filmler olması... Evet. Yani, umut vermek de galiba Unutmadığınız bir aslında şey Aslında şöyle umut kelimesini çok kullanmıyoruz Çünkü umut borsa gibi iniyor çıkıyor Yani ona Bağlandığı zaman şey Dikkatimiz Hı -hı. o zaman belki Bizi çalışmamızdan da alıkoyabilir Hı -hı. Ruh halimizi de böyle biraz indirir çıkartır Biraz dengemizi bozabilir Umuda, umuda endekslenmek evet. O sebeple biz yapılması Gerekene odaklanmak gibi bir Şeye daha ziyade vurgu yapmaya son dönemde bilhassa. Hı hı. Ee, onun için... hani ...kültürel dönüşümü eğer... E, ...yaşam pratiklerine dair... ...birilerinin söyleyecek bir şeyleri varsa... ...dünyanın öbür ucundan... ...onu getirdiğimizde biz bunu niye yapmayalım... ...yapılabiliyormuş dedirtebiliyorsak hı hı. E, o zaman o bir etki yaratıyor işte. yani Yaratıcılık çok önemli. E, yani e, Çünkü genelde yaratıcılık bulaşıcı da bir şey. yani Bu yapılabiliyor dendiğinde başka birileri ben de düşünebilirim diyebiliyor yani. Evet bu manada bir kolektif aynı zamanda aslında. Kaepa Söylevi'de yaşam film festivali. Yani hem festivalin iş değişiği ve organizasyonu böyle hem de... Bir kere gerçekleştikten sonra bir yere ulaşması ve aslında çoğaltılmasını da bekliyorsunuz bir anda. Ee, evet onu işte 2013'ten sonra yapmaya başladık. 2008-13 arasında hep İstanbul'da yapıyorduk. 2013'te Ankara eklemlendi. 2014'te 11 il oldu. 15-16-20 il eş zamandı. Bu sene 10. senesinde 10 ilde yapıyoruz. Bunu tabii... ...böyle büyük bir organizasyon değiliz... ...bunu sadece metot... ...konusundaki bir... E, ...tasarımla diyelim... ...yani bunu nasıl yapabileceğimizi düşündük... E, ...dedik ki... ...bu merkezi olmak zorunda değil bu organizasyon... ...yani evet. birçok şey gibi... Yani ...enerji santralleri ya da iktidar... ...şeyleri yani... E, ...siyasi şeyler... ...hiçbir şey merkezi olmak zorunda değil... ...yeni dünya çok merkezi. ...ve o zaman... ...festival niye çok merkezli olmasın... Ve biz eğer ki bir format e, geliştirebilirsek, bunu her yerde e, tek bir dilde... E, halkla ilişkilerini yapabilirsek bir birlik altında yapabilirsek o zaman bütün illerdeki ekipler bizim verdiğimiz çerçeve içerisinde kalmak suretiyle festivali kendi şehirlerinde canlandırabilirler evet. yapabilirler diye düşündük. Ve bu sayede mümkün oldu tabii her yerde yani aslında bir nevi açık kaynak bir festival evet. oldu. Evet. evet. 2013'te böyle bir karar verdiniz ve aslında bu kararı verdiğiniz dördüncü yıl. Nasıl sürdü peki? Nasıl tepkiler aldınız devamında? Bir gözlem ve genel bir yorum yapsanız ne yani söylersiniz? Yani 2013'te bir tek Ankara eklemlenmişti. 2014'te Hı. ilk kez 11 ilde yaptığımızda... şimdi ...şehirlerin tabii ki buna dahil oluş biçimleri çok heyecan verici. Çünkü sadece birbirini tanımaktan ibaret olan arkadaşlar... Ee, ilk kez birlikte bir organizasyon yaptıklarında ya biz buna bir isim verelim bir de logomuz olsun falan deyip isim ve logo edinenler oldu. Yani Hı -hı. biz böyle e, sivil toplumu illaki tüzel varlıklar olarak görmüyoruz. Sivil toplum, e, sivil toplum için bir şeyler yapmak isteyen herkesin e, tarif ettiği bir alan aslında. Evet. E, dolayısıyla bu e, yani bir araya gelen e, ve ortak bir e, vizyonu olan toplulukların... Bir şekilde bu festivale sarılmaları bizi de çok heyecanlandırdı başlangıçta. Ama daha sonra tabii türlü zorluklar yaşadık. Türkiye'de örneğin aradığımız türde salonların her yerde bulunamadığını gördük. Yani çok büyük şehirlerde orada sinema salonu mu yok falan dediğimiz durumlar vardı. Ya da salonlar var perdeleri yok, koltukları yok perde şeyleri yok, perdeleri yok derken sinema perdesinin haricinde e, gündüz gösterim yapabileceğiniz durum olmayacak şekilde gün ışığı alan şeyler, salonlar var falan. E, dolayısıyla şimdi biz buna bir e, kriterler getirmek zorundaydık. Hı -hı. E, bunu, bunu yapmazsak festivalin etkisini her yerde Yaratamayız evet. ee, bir de tabii ki işin bütçesi de var gösterim hakları her bir gösterim başına ücret ödediğimiz bir şey evet. o zaman e, dedik ki yani bunu e, biz e, yapabilecek potansiyeli olan ekipler ve altyapısı olan şehirler için e, tekrar bir ele alalım. Hı -hı. Ee, ...o şekilde ilerlemeye karar verdik ki 20'ye çıkışımız ve bu sene 10'a düşüşümüz de aslında biraz bunlarla alakalı. Anasıl olmak istiyorduk. Evet. evet, yani e, tabii ki başka bir formatta e, kafelerde ne bileyim dersliklerde filmlerin gösterilmesini sağlayacak e, başka çözümler de var. Örneğin Sürdürülebilir Yaşam TV Hı -hı. E, ayrıca kurmuş olduğumuz bir sosyal girişim. Ee, onun üzerinden eğer ki yani kendi ilçesinde, köyünde film gösterimi yapmak isteyenler olursa sürdürülebilir yaşam TV üzerinden bu irtibatı kurarsa hı hı. daha iyi olur. Ama festival için dediğimiz gibi o çok meşakkatli bir iş. Senede bir kere yapılıyor. Üç gün, beş gün üst üste halkla ilişkileri işte şeyi e, ne bileyim yazışmaları uluslararası gösterim izinlerinden doğan. Evet. Ee, ...o bir kere yapılıyor... ...onu ıı, sınırlı tutmak mecburiyetindeyiz... ...yani on ille... Evet. ...bir de insan kaynağı da elbette evet, sınırlı... Çok, yani. ...çok sınırlı... ...yine de festival yapmaktan vazgeçmiyorsunuz... ...şunu şu yüzden soruyorum... Evet. ...TV var aslında... ...ve ciddi bir kaynak... ...ama ee, festival başka bir şey... ...festival başka bir şey... ...festival e, yani... E, ...insanların ilgisini böyle... ...medya üzerinden de çekiyor... ...şimdi... ...ve konuşmacılar geliyor... ...yani ve evet. yani odaklı bir şey aslında... Yani Hı -hı. ...bütün gücün 3-5 güne... ...odaklandığı bir şey... O, Hı -hı. ...onun etki alanı çok daha geniş... ...yani evet. daha güçlü... ...öbürü yaygın... ...bu daha... Hı -hı. ...yani ne denir... ...impact yaratıyor yani... Ayetlikle yani... ...evet... evet. Ee, ...peki... ...şimdi bir şey de söyleyelim... ...ben hatırlattım gerçi Hı -hı. ama... ...Beyoğlu sineması... ...evet... Beş gün boyunca orada etkinlikler var ee, şey, Beyoğlu Sineması e, pardon, Fransız, Fransız, Kültür, Kültür, Hı -hı. Fransız Kültür Merkezi Fransız Kültür Merkezi'nde beş gün Evet sonra da Salt Galata'da gösterimler ee, Eş zamanlı sonra değil Yani Fransız Kültür e, 22-26 Kasım e, Salt Galata 24-26 Kasım <gülüyor> Dolayısıyla Katılıyor son yani, üç günü. Satkalata. Efendim, Satgat'ta kat oluyor. Katılmış oluyor yani. Oluyor, evet, <gülüyor> Belli bir noktada. Toplamda kaç film olacak taki? E, bu sene 22 film var. <gülüyor> e, her sene 25 ortalama oluyor sanki. Yani tam bakmadık ama sanıyorum 30'a çıktığımız yıllar oldu ama. E, 22-30 arasında değişiyor genelde. Peki böyle 10. yılında bu festival Hı -hı. devam ederken biraz daha böyle o dengeyi bulduk gibi bir hissiniz olabilir mi? Size anlatırken öyle bir şey hissettim bir yandan da. Yani hem böyle her şehirde, Hı -hı. pek çok şehre evet yayılsın. Hı -hı. Ama belki de o kadar aşırı çok gösterim olmasın... ...küçük evet. kriterlerimiz olmalı falan... ...biraz da kendini bulan bir festival olmaya doğru ilerliyor mu belki? Şimdi bu denge konusu çok ilginç... E, ...statik denge ve dinamik denge diye iki tane şey var... <gülüyor> ...şimdi statik denge binalarda daha ziyade... ...dinamik denge de hani bisiklette daha çok gördüğümüz bir şey... ...dengede kalmak için sürekli hareket etmek zorundayız ya... Yani. Evet. E, ...ya da işte ekosistem dinamik dengeye oturmuş bir şey... ...çünkü bir yandan bir şeyler rahatsızlanıyor... ...onu telafi etmek için başka bir şeyler oluyor falan... E, bu türde süreçler yani öğrenme süreçlerinin tümü bence dinamik e, denge içerisinde gitmek durumunda. Dengeyi kaybettiğimiz, kaybettiğimizi düşündüğümüz anlar oluyor. Sonra toparlıyoruz falan ama... Buna yani bir anda değil de bütün sürece baktığımızda sanki yani dengede gidiyoruz daha düşmedik gibi görünüyor. E devam yani, edebilmesi bile evet. galiba bunun kanıtı evet, bir taraftan evet. da yani. Şimdi hangi şehirlerde olacak bu arada aynı anda yapılacak gösterimlerden evet, bahsediyoruz. Yani alfabetik sırayla Antalya, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırklareli, Manisa, Mersin. Evet, ve ücretsiz olacak tümüyle. Evet, her sene ücretsiz yapıyoruz. Her şehirde bu arada bu 22'si 26'sı arasında devam edecekler. Yani. Ee, şöyle birkaç şehirde salon sınırlamalarından kaynaklı e, tarih farklılıkları var. Örneğin Kırklareli'nde e, 23-25 arasında olacak 3 gün. E, Kayseri'de de 24-26 arası olacak 3 gün. Bir de Balıkesir var 3 gün yapan. Diğerleri e, hepsi 5 gün. Evet, önümüzdeki hafta yani süre evet. film festivali. Evet. Bir de yeni sorular var. Hı -hı. Ee, sevgili Tuna, onları da değinmek isteriz. Yani festivale gelmeyi düşünen dinleyicilerimiz için de şayet henüz karşılaşmadılarsa belki Hı -hı. önden bir bilgilendirme olur. Ee, 10. yıla özel sorular değil ama bu sene önüne çıkarmak istediğiniz sorular olarak görebiliriz galiba. Yani o yeni sorular diye vurguladığımız şey basın bültenlerinde... E, ...problemleri tarif ederken... E, ...ne görüyoruz? Yani nasıl tarif ediyoruz? Soruyla başlıyor aslında iş. Hı hı. Ee, biz hani gelecek nasıl olacak diye sorduğumuzda hiçbir yere gitmez o. Çünkü maç tahmini gibi bir şey. Evet. Yani i̇şte robotlar dünyayı ele geçirecek... E, ...ya da ne bileyim büyük felaketler olacak falan diyebilirsiniz. Evet. Ama bu bir tahmin. Hadi iddiaya girer misin gibi bir şeye gidiyor o. Ama e, diğer taraftan da... E, bu e, dünyada biz edilgen varlıklar değiliz. Geleceği birlikte yaratabileceğimiz de bir potansiyelimiz olduğunu gündeme getirmek zorundayız. O zaman Hı -hı. o soruları değiştirmemiz lazım. Birlikte ne yapabiliriz dediğimizde konu değişiyor. Hı -hı. Yani Doğru. gelecek nasıl olacak sorusu edilgen bir soru. Birlikte ne yapabiliriz dediğinde birisini davet etmiş oluyorsunuz. Geleceği birlikte inşa etme konusuna. Hı -hı. E, o, o bakımdan bu sene vurgusunu yaptığımız şey o. E, gelecek... E, ...zaten alnımızda yazan bir şey... ...ve biz bunu tahmin etmeye çalışıyoruz diye bir şey yok... ...biz kendimizi... ...insan uygarlığı olarak kendi geleceğimizi yaratma becerisine haiz varlıklar olarak görüyoruz. Yani bunu, evet. bunu yapabiliyor olmamız lazım. O zaman bunu yapamıyor olma gerekçelerimiz neler? Oraya bakmamız lazım. Bu filmlerle de zaten onlara ışık tutmaya çalışıyoruz. Hı -hı. Evet. Bir, bir, öyle bir taraf var mutlaka. Evet. Peki diğer taraftan da aslında az önceki konuya belki dönebiliriz. Çok kısa. Televizyondan bahsetmiştik Hı -hı. internet meselesinden. Orada da hakikaten sürekli devam eden bir festival var diyebiliriz tırnak içinde. İnsanlar... Hı -hı. ...olabiliyorlar, öyle bir sistem var... ...ve e, evet. oradaki filmler... ...geçtiğimiz yılların filmlerini Aha. barındırıyor... ...şimdi üç senedir sürdürülebilir... ...Yaşam TV festivalde... E, ...festivale katılamayan... ...başka şehirlerden... E, ...ve o zaman dilimi içerisinde... ...müsait olmayan insanların... Filmleri takip edebilmesi için kurduğumuz bir şeydi. Daha sonra onu kurumların da sürdürülebilik alanında yaptıklarını kısa videolarla aktarabilmeleri için bir formata dönüştürdük. Ama üç senedir beta'da yani deneme safhasında hı hı. bu sene şeye vurgu yapmaya çalışıyoruz o sitede. Özellikle şirketinde, belediyesinde ya da okulunda değişim yaratmak isteyen birileri olabilir. Bunların hangi mevkide olduğu, ne yaptığı hiç önemli değil. Kimi zaman belediyedeki bir zabıta eri olabiliyor bu. Kimi zaman işte ne bileyim bir okuldaki bir öğrenci, araştırma görevlisi olabiliyor ya da şirketteki herhangi bir çalışan. Şimdi onlara... ...bir enstrüman sağlamaya çalışıyoruz... ...belki salonları varsa... ...okulların, belediyelerin, şirketlerin... ...oralarda bu filmleri göstersinler diye... ...aslında e, biz... ...bu filmleri enstrüman olarak... E, ...sunarken bunun mecralarını da... ...yaratıyoruz, bir tanesi hı. festival, bir tanesi de... ...tv hı. İşte bu tv dediğimiz de tabi... ...web üzerindeki bir tv... Hı hı. ...televizyon kanalı gibi algılanmasın. Bir portal yani aslında. Portal evet. Yani orada da tabii türlü zorluklar var. Bütün filmlerin... ...webe konmasında... ...izinler alınamıyor. Bilhassa... ...yapımcı şirketlerin... ...eline geçtiğinde şey... ...dağıtımcı firmaların eline geçtiğinde onlar... ...üç beş sene bundan... ...gösterim haklarından para kazanmak istediklerinden... ...webe konmasını istemiyorlar. Biz bir Sürekli yazışıyoruz bu sene koyabilir miyiz hı hı. falan diye. Yine ücretsiz bireysel kullanıcılar için. Hı hı. E, türlü sınırlamalarla mesela Türkiye'ye IP sınırlaması getirilirken... ...Bulgaristan'dan seyredilemiyor mesela. Hı hı. E, bunları koyuyoruz. Mümkün olduğunca e, bütün köylerde internet girişimi olan yerlerde insanlar seyredebilsin diye. Evet yani VPN'leri kapatıp öyle izlemek gerekecek. E, onu onu bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> onu tavsiye edenler Söyle, var biliyorum. <gülüyor> <abi>. <gülüyor> evet, öyle de söyleyebilirim. Evet. Peki, e, ücretsiz dedik... ...bu aslında bütün sene uğraştığınız bir iş. Evet. E, destek görüyor mu... E, ...mali açıdan? Onu e, <gülüyor> hakikaten şeyle anmak lazım. Herkesin e. hakkında vardır bu soru diye tahmin ediyorum evet. dinlerken. Şimdi... Destek vermek isteyenlerin bir kısmını biz kabul etmiyoruz. Çünkü bu sanıyorum Ömer Madra'nın tarafı... ...Yeşil Badana şeyi bizim en çok rahatsız olduğumuz konulardan biri. Yani evet. özü sözü bir olmayan yapılar. Dolayısıyla eğer ki bir firma e, sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarında... ...samimi girişimlerde bulunduysa... ...tabii ki herhangi bir firmanın yani çok... ...etkisiz bir şekilde... ...daha doğrusu olumsuz etki yaratmayacak şekilde... ...operasyonların yürütmesi mümkün değil... ...yani bu günkü sistem içerisinde... ...ama en azından Hı. o niyeti ortaya koymuş firmalar arasından... ...bazılarını... E, ...bizim ihtiyacımız olan bütçenin... ...tamamlanması konusunda destekçi olarak alıyoruz... Evet. E, ...bu seneki destekçilerimizi saymamı ister misiniz... ...yoksa... Evet. Bir kısmını belki... Evet, yani, yani festivalin e, her sene neredeyse son zamanlarda evet. Heinrich Böl e, başlıca destekçileri <gülüyor> arasında. Son zamanlarda Sivil Düşün fonundan faydalanıyoruz. <gülüyor> e, Açık Toplum Vakfı da e, sağ olsunlar çok destekçi oluyorlar. <gülüyor> e, bu sene eski destekçilerimizden e, bir kod üreticisi olan Orta Blue... Ee, destekçimiz oldu. Onların da su konusundaki çalışmalarını e, çok takdir ediyoruz. Çok doğru hedefler koyduklarını gözlemliyoruz. Ee, tabii başka konsolosluklar, işte büyükelçilikler ya da e, diğer şirketler e, film e, gösterim haklarından doğan bedelleri ödememize e, doğrudan ya da dolaylı olarak yardımcı oluyorlar. Hı hı. E, evet. Aynı hizmet verenler var evet. e, destekçiler arasında. Açık Radyo da tabii ki e, destekçilerimizin arasında. Uzunca bir süredir biz Aha. de konuşmaya çalışıyoruz. Evet. Ha, bir i̇şte de tabii işbirliği yaptıklarımız var. Onlardan da bahsetmek isterim. E, Greenpeace, WWF, UNDP ihtiyaç haritası. E, onlarla da ortak... Bir amaca hizmet ettiğimiz için e, birçok alanda e, örneğin bu sene Greenpeace ve WWF e, plastik konusunda özellikle e, kampanya başlattılar. Hı -hı. E, festivalde de çok e, hakikaten süper filmler var bu alanlarda. Yani Hı -hı. suların plastik ya da elektronik atıklarla e, ne hale geldiğini gösteren. E, o bakımdan onlarla işbirliği yapıyoruz. Evet. Şimdi film enerjisinde bulunmanı istemeyim. Evet. Web sitesini söylemeni isteyeyim. Sürdürülebiliryaşam.org O şu anda web sitemiz sanıyorum şu sıralarda güncellenmiştir. Programları koyuyordu arkadaşlar. Evet. Şehirlerin programlarını orada görebilirler. Tanıtım filmi de bildiğimiz kadarıyla bugün. Tanıtım. Yayınlandı sabah. öyle Onu bir süredir sosyal medyada yayınladık galiba. 2-3 gündür. Hı. Ama şeyden webden indirilebilir... ...var yani şeyde web sayfamızda da var. Evet. Dinleyicilerimizi yönlendirmiş olalım. Evet. Haftaya başlayacak festival. Tuna'yı evet. şuvalarla bir hafta öncesinden buluştuk. Haftaya biz hatırlatacağız zaten. Evet. Ee, var mı? Eklemek istediğin Tuna çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Festivalin sadece filmlerden ibaret olduğunu düşünmeyin. Konuşmalar ve aralardaki dans, müzik, yoga... ...ve türlü türlü etkinlikleri de lütfen dikkate alın... Herkesi bekliyoruz buluşmaya. Çok teşekkürler. Sağ olun.